polis gizli farkından çekildi şimdi Akif'le konuşalım bakalım durum nedir merhaba Akif merhaba Merve merhaba merhabalar Akif selam merhabalar merhaba abi. Evet. merhaba Akif Bey. merhaba evet. çıkardı merhaba ee, bir genel e, toparlama rica edelim mi ne oldu ne bitti neler oldu e, e, genel e, toparlama şimdi e, çok çok zor kısaca toparlamak ama e, pazartesi e, gece yarısından ele alacak olursak e, yani Taksim dayanışması yaklaşık bir buçuk yıldır e, bir buçuk yıl önce bir araya gelmiş e, ve Taksim meydanı projesi e, için bir kamuoyu oluşturmaya çalışan bir dayanışma e, bu süreç içerisinde Uzun ve istikrarlı bir şekilde kamuoyu oluşturmaya çalışıldı. İnşaat başladı, yeraltı tünelleri için inşaat başladı. Son noktada en son işte geride Gezi Parkı kalmıştı ve bütün dayanışma birleşenlerinin mücadelesi Gezi Parkı'na yoğunlaşmıştı. Ee, uzun süren imza nöbetleri oldu biliyorsunuz. Sonra işte orada şenlikler yapıldığı Dayanışma bileşenleri tarafından e, sürekli bir etkinlik hali vardı e, ve bu nöbet hali vardı. Pazartesi gecesi iş makinelerinin <gülüyor> Taksim Gezi Parkı'nın Divan Oteli tarafına girmesiyle o sırada orada bulunan Dayanışma bileşenlerinden Taksim Gezi Parkı Derneği'nden arkadaşları bunu görüp dayanışmaya haber vermesiyle Orada ilk etapta bir müdahale oldu. O kazı çalışması durduruldu o arkadaşlarımız tarafından. Ve orada bir nöbet hali başladı. Dayanışma olarak da Taksim Gezi Parkı'nda nöbetteyiz. Taksim Gezi Parkı'nda sahip çıkıyoruz şekilde bir çağrı yapıldı. O gece 10-15 kişiyle sabahı bir şekilde ettik, gerildi. Daha sonra o gün e, sayıca daha kalabalık bir grup orada nöbet halindeyken e, polisin serkin müdahalesi oldu. E, bu müdahaleyle birlikte e, nöbet çağrımız daha çok e, insan tarafından sahiplenildi. Ve e, daha kalabalık bir şekilde nöbete devam ettik. O gece, e, bir gece müdahale olmadı. Ee, bir gece sonra daha kalabalıktık ve sabah 5'de çok sert bir müdahale daha oldu. Bu e, e, gerçekten toplumu e, ciddi anlamda toplum tepkisini çeken bir olaydı daha kalabalık bir şekilde parka sahip e, çıktı tabii ve hani bu dozu artan bir şiddet e, insanların tepkisini çoğalarak e, sadece İstanbul'dan değil, tüm Türkiye'den hatta tüm dünyadan e, tepkilerini iletmesine sebep oldu ve e, bu artık sadece bir e, Taksim Gezi Parkı e, e, direnişi olmaktan çıktı. Burada e, tüm e, müdahaleler yani yaşamalarımıza dair, özgürlüklerimize dair Taksim Meydana ve Taksim Gezi Parkı'ndan çıkan bu e, direniş e, iradesi e, çok ciddi bir şekilde yayıldı. Ee, çok da e, yorgunum. Çok kelimeleri toparlamak da çok zor. Evet yani ee, sonra da ama, yük bindirdik ama yani seninle açtık başlangıcını aşağı yukarı ah, seninle başlattık. Onun için devamınız da seninle sürdürmemiz lazım, getirmemiz. E, tabii ki e, anlıyorum. Yanlış anlamayın. Ya. Şikayet belki <gülüyor> e, de <gülüyor> sadece sesim de kondisyonu ile düştü fakat e, çok e, ciddi bir ee, direnişin ardından e, o sert müdahale kesildi e, ve Taksim meydanına e, binlerce insan aktı. E, Taksim Gezi Parkı e, o bariyerler yıkıldı. O direniş Taksim Gezi Parkı'na ulaştı. Ve oradan dün e, tüm meydanlara, direnişin tüm meydanlarına e, selam olsun diyerek e, yaşasın, dayanışmanız yaşasın. Direnişimiz ile parkta e, parktaydık. Evet. Tabii çıkılacak çok dersler var bundan çünkü e, çok farklı hassasiyetleri olan çok farklı e, görüşleri olan, e, dünya gibi olan insanlar e, omuz omuza bir e, direniş sergiledi. Buradan gerçek anlamda çıkılacak çok büyük dersler var. E, çünkü e, burada hani tekrar altın çizelim e, Taksim Gezi Parkı elbette simgesel olarak bunun e, merkezinde dursa da buradan e, tüm baskılara, tüm e, e, dayatmalara karşı bir e, direniş e, iradesi çıktığım tekrar altını çizelim e, şu an için e, gerçekten e, duygusal olarak da Yoğun bir haldeyim çünkü bir ciddi anlamda bir bir olay yaşadık yani bir yani, başka başka bir şey yaşadık. Yani Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz. Hem sayı hem bütün bu farklı görüşlerin bir arada olması bir tek başına bir grubun bir liderliğin bir kişinin liderliğinin olmaması açısından eylem şekli açısından e, tamamen sivil itaatsizlik şeklinde başlayan bir eylem evet, beraber açıdan yani büyük bir şey aslında evet 16 <gülüyor> lazım burada bu işin e, başının çeken herhangi bir grup yok bu bir e, sivil direniştir bir, bir sivil harekettir evet. e, bu, bu tamamen bu e, ee, artık e, sivil olarak e, gelinen e, toplumun geldiği noktadaki patlamadır ve bu hareketin başını çeken de bir şey yoktur. Başbakanın dünkü açıklamalarına baktığınız zaman belli siyasi partilerin e, bu işin önünü çektiği gibi bir açıklamalarını gördüm çok evin ee, yanlış bir şey duyma almış olduysan düzeltin lütfen. Fakat... Yok bizi de takip ettik ve hem onu söylüyor. Pardon sözünü kestim Akif ama e, onun dışında bir de bunun bir darbeye e, darbe olayını bir askeri darbeyi kolaylaştıracak bir provokasyon olduğuna dair de imaları vardı Başbakanın özellikle dün e, iki saat arayla yaptığı iki konuşmadan ikincisinde vardı. Bunların tabi hiç kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani zaten bunu duymadık da aslında hiçbir sloganlı vesaire var mıydı acaba. Ordu, evet, ordu görevi. Şey... Ordu görevi artık yok kardeş. Tamamen yok. en azından iktidarın devrilmesine yönelik mesela ama kendi yani belki istifa etmesinin talebi daha Hükümet çok. istifa tabii. vardı. tayyip istifa gibi evet. sloganlar evet. vardı. Tabi vardı bunlar ama. Tabi yani. Ordu'yu göreceğin bir e, slogan e, ben duymadım. Duyulduğunu da zannetmiyorum. E, üst düzey e, devlet yöneticilerinin yaptığı açıklamaların hiçbiri buradaki olan biteni e, karşılamıyor. Aydınlatmıyor, karşılamıyor. Yani bu e, burada biraz e, medyanın da Kabahati var yani. Ha, şimdi e, ona e, geleceğiz tabii mediyayı <gülüyor> ayrıca ele almak lazım. Yani medyanın ki e, akıl almaz bir e, skandal olarak nitelendirilebilir ancak yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de bütün Türkiye Osmanlılar da dahil olmak üzere tarihinin en büyük kalabalığının ortaya çıktığı bir halk hareketine görsel olarak da bu kadar gelişkin imkanlarla stüdyolarla. E, Donan donanmış uluslararası sermaye ile de Üstelik desteklenen medyanın bunu yok sayması akıl al, akıl olacak bir iş değildi şimdi bugün e, fark ediyorlar herhalde ama gene de kısa e, şeylerle yani Sabahleyin şöyle bir baktım vardı tabi artık bu konuda temizlikçiler temizleme faaliyetlerini filan gösteriyordu Gezi Parkı'ndaki ama hı hı. o tarihi olayı mesela dün bizim naçizane, radyoda tespit edebildiğimiz tarihi olayı o an girişi bir tek CNN Türk tesadüfen o sırada yayındaydı görebildik. Evet. Onun dışında hiçbir medya görmedi. Zaten bugün Guardian gazetesinden Constance Brecht'te aynı şeyi yazmış. Yani dünya çapında manşetlere geçmesine rağmen bu polisin... amansız bastırması, zalimce bastırması olayı... ...bastırma girişimi olayı... ...kitle protestoları ana akım Türkçe'de televizyon kanallarında... ...ve hükümette tarafından hiç bahsedilmedi hükümeti destekleyen gazetelerde de hiç yoktu diye de bir şey var. Yani hakikaten feci bir sıfır sıfırın aldı medya yani. Evet kesinlikle yani e, şu an bir günah çıkarma halinde gibi gördüm ben medyayı. Bugün gazeteleri kastediyorum. Evet. Bugün e, gazete manşetlerinde e, Taksim denişi yer alıyor ve meşhur halk hareketi olarak genel olarak ele alınıyor. Fakat bu ee, tabii e, hükümetin açıklamaları e, ve hükümetin e, geri çekilmesinden sonra e, medya medya tarafından yansıtılan bir meşruiyet e, yani elimizdeki bütün belgelerde ki artık e, imkanlar dairinde e, birçok belgeyi e, birçok bir belgenin birçok e, farklı dönemi olduğunu biliyoruz e, görüntüler olsun resimler olsun bizim bu bütün Belgeleri bir araya getirip e, evet. e, ciddi bir e, arşiv oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bilemiyorum. Yani dün e, kullandığımız bir ifade var. Taksim gezi parkının çinlerine bir e, direniş ektik, dayanışma ektik, demokrasi ektik gibi ifadeler kullandık kürsüden. E, gerçekten çok e, farklı bir e, olay yaşadık dediğim gibi çıkacağımız çok dersler var. Ben çok çok da henüz çok sağlıklı cümleler kullanıyorum. Evet. Eminim, eminim daha iyisi der tarafından yorumlanacaktır. Restor, çok, çok şey yani bir şey daha soracağım son olarak yani şimdilik son olarak bütün bu sloganlar oldukça... Aralarında küfürle karışık olan da pek çok şey vardı, eğlenceli yaratıcı sloganlar da vardı. Bütün bunların arasında beni en çok şahsen etkileyenin şey olduğunu söylemeliyim. Bu daha başlangıç mücadele sürecek. Mücadeleye devam. Devam. Evet. Mücadeleye evet. devam. Evet. Bu daha baş Bu kelimesi de Türkçe'de çok kuvvetli bir ses. Bu diye patladığı zaman of, hakikaten bütün yürekleri e, harekete geçirecek bir şeydi bu da başlangıç mücadeleye devam bence en e, iyi temsil eden e, sloganlardan bir tanesi buydu bütün hareketi. Evet bu arada pardon. Bir çağrı da çağrı da var bir 25 dakika sonrasında onu da belki şimdiden söylemek gerekir mi? Taksim Gezi Parkı'na? Evet oraya da gelelim ee, evet. kesinlikle katılıyorum bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganını belki de en e, anlamlı olarak e, bu süreç içinde e, kullanıldı. Yani eski bir slogan kullanılan bir slogan ama evet. belki de hiçbir zaman bu kadar e, içimize dokunmamıştı, evet. bu kadar e, anlamını taşımamıştı e, hakikaten ona çıkan slogan. Ee, toparlayalım yani Daha sonra uzun uzun konuşuruz tamam, tamam, ee, tamam. Çağrıya geleyim Saat 2'den itibaren Meydanlı toplanma e, Toplanmak üzere Tersizmiz danışması tarafından e, Bir çağrı yapıldı e, Orada e, Konserler olacak e, Talepler dile getirilecek e, Ve Mücadelenin bundan sonraki sürecine Kişir e, ilişkin e, bir e, irade beyan edilecek. Hı hı. E, tabii hani bu daha başlangıç noktasında mücadele nasıl devam edeceğimiz gerçekten çok önemli. Bu mücadeleyi e, şekillendirirken yöntemleri şekillendirirken e, bu beş günlük e, yaşananlardan çıkacağımız e, dersler de çok önemli. Bu cümleyi ne kadar çok kurdum? Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız. Ee, itibaren taksim Meydanı'na doğru bir çağrı yaptık. Ee, çok e, inisiyatiflerle sürekli inisiyatiflerle e, kararlar alıp e, çağrılarda bulunduk. İkamlerimiz e, kısıtlıydı. E, o kısıtlıkları e, şeye çevirebildik, e, playimize çevirebildik. Ee, dediğim gibi çok ciddi bir e, deneyim yaşadı, Türkiye yaşadı ee, ve yaşamaya da devam edecek gibi da, gör görünüyor. Evet, evet. Yani gerçekten e, e, evet. Yani bundan sonrasını hep birlikte şekillendireceğiz. Yani sivil direniş e, bundan sonra da devam edecek çünkü herkes herkesin gözünde o. Dün alanda kimin gözüne baktıysam aynı kararlılık, aynı haklılık vardı. Hı. Ve o tamamen sivil bir, e, bir direnişe ait bir e, kararlılık, bir haklılıktı. Evet, ben bu, bu kararlılığın... çok önemli. E, evet, belki bu kararlılık şeyini ilk defa seninle birkaç gün önce yaptığımız e, süreçte de en e, net olarak gözlemlediğin şeyin bu olduğunu söylemiştin. E, aklımdan çıkmadı. Şimdi de aynı şeyin de devam ettiğini görmekteyiz. E, ve e, Ben belki de şeyi de eklememiz lazım. Bu kararlığın arkasında önemli bir cesaretin de yattığı bu şimdiye kadar Türkiye'de e, eksikliğini zaman zaman hissettiğimiz bir şeydi. Yani dün e, Kemal Göktaş'la yaptığımız... E, bir mülakatte o söyledi Hı. Vatan Ankara muhabiri esas itibariyle şeyi söyledi. Korku barajı aşıldı dedi. Bence bu önemli bir şey. Yani çok her türlü sosyal mücadelede cesaretin bir noktada ortaya çıkan ve bir daha da artık şişeye geri sokulamayan cesaretin tıpkı Occupy Hareketi'nde ya da indignados Hareketinde görüldüğü gibi burada da onun çok gözlemlendiğini, e, görüldüğünü söyleyebilirim. Konuşmamızda şöyle bir not aktarılmıştı. Eğer anneler ve babalar çocuklarına gitme diyorlarsa bir Türkiye'de eğer... E, Protesto gösterisine toplumsal bir olaya git diyorlarsa, git yani git diyorlarsa, hı. gitme demiyorlarsa diyelim buna. Gitme demiyorlarsa. Evet. Hı hı. E, ortada e, farklı bir şey vardır, farklı bir durum vardır demişti ve bugün bu son yaşananların da aynı şekilde bu farklı durumdan bir tanesi olduğunu belirtmişti. Hı. Evet. Akif. E, evet. Belki seni daha fazla evet. yorum Aslında konuşulacak çok fazla Yok. şey var ama belki önümüzdeki haftaya artık. Yarın evet, evet, evet. günler. Peki yorgunluk içinde meydan adımlarını tabii ki şey yapıyoruz tavsiye ediyoruz evet. zaten. Evet ee, en azından bugün gaz yemeyeceğimizi düşünüyorum. Evet <gülüyor> bugün gaz yok bugün adrenalin var. Evet. <gülüyor> çok, teşekkür teki, e, çok teşekkürler görüşürüz görüşürüz. Çok teşekkürler